Su Hakkı'na hoş geldiniz, ben Akgün İlhan Ben Nuran Yüce Su Hakkı'nın bu haftaki e, konusu e, 22 Mart'ta, 21 ve 22 Mart'ta yapacağımız Yani Dünya Su Günü nedeniyle yapacağımız film festivali ve onun içerisindeki etkinlikler e, Gelecek hafta dinleyici destek programı olduğu için biz biraz öncesinden tanıtımı yapalım dedik e, Tabii birazcık da Dünya Su Günü'nden bahsetmek lazım e, Onun içeriğinden ...neler olduğundan birazcık bahsedeceğiz. Ee, bu iki günlük... ...festival programının içinde neler var... ...söyleşimiz olacak. Daha doğrusu bir panel gibi bir şey. Ee, birkaç konuğumuz olacak. Ee, onun dışında bir basın açıklaması... ...olacak. Altı tane uzun metrajlı... ...filmimiz ve kısa... ...metrajlı filmlerimiz olacak. Ama önce istersen biraz... ...Dünya Su Günü'nden bahsedelim. Evet. Evet. Ak günde girişi yaparken söyledi. Yaşam için Su Film Festivali bu yıl bizim Dünya Su Günü içerisinde yapmayı planladığımız etkinlik. Dünya Su Günü 1993 yılından beri e, kutlana geliyor, e, anılıyor diyelim e, 22 Mart tarihinde. E, bu yılın e, e, konsepti su ve sürdürülebilirlik kalkınma olarak belirlenmiş. Teması bu. E, her yıl farklı bir... Temayı evet. ele alıyor Dünya Su Gününde. Ee, Dünya Su Gününün temeli aslında e, Rio de Rio de Janeiro ya da. Kısa Hı -hı. kusura bakmayın. Düzenlenen Birleşmiş Milletler Çal, e, Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda ilk kez konuşulmaya başlanıyor. E, şimdi bu meseleye yani dünyada bir su krizi yaşanıyor. Bu su krizini daha e, fazla gündem... ...de yer alabilmesi için... ...farkındalık yaratabilmek için... ...işte 22 Mart'ta ...Dünya Su Günü olarak... ...anılsın istenerek... ...hareket edilmeye başlanıyor. Birleşmiş Milletler... ...üye ülkelerin ve... ...diğer ülkeler içerisinde... ...içilebilir temiz suya ve... ...suya erişimde... ...yaşanan sorunlara dikkat etmek için de... ...her yıl böyle bir organizasyon... ...gerçekleştiriliyor. Evet, bu 1993'ten bu yana her sene 22 Mart'ta yapılıyor dedik. Her sene de başka bir teması var. 1992'den beri aslında dünya gündeminde su krizi gittikçe daha fazla bir şekilde ele alınıyor. Çünkü su krizi gittikçe büyüyor, daha boyutlanıyor ve bu krize çözüm olması için uygulanan neoliberal çözümlerde su krizini ne çözüyor yani çözemiyor. Çözmek ve daha da, daha derin da değiştiriyor. Su, daha boyutlu hale getiriyor, daha içinden çıkılmaz hale getiriyor. Aslında ilk kez 1992'de Rio'da ve Dublin konferansında Birleşmiş Milletler tarafından su ekonomik bir meta olarak tanımlanmıştı. Suyla ilgili eş zamanlı bir başka gelişme de yine Dünya Su Günü'nün ortaya atılmasıydı. O nedenle bunları da dile getiriyoruz. İlerleyen yıllarda 96'da Dünya Su Konseyi adlı bir kuruluş oluşturuldu ve 97'den itibaren şirketlerin, vakıfların, devlet kurumlarının bir araya geldiği Dünya Su Konseyi'nde 97'den itibaren her üç senede bir e, Dünya Su Forumu düzenlenmeye başlandı. 2009 yılında da İstanbul'da Hı -hı. yapılmıştı Dünya Su Forumu. Aynen. ...ve alternatif forumlar yapılmıştı, onu da söyleyelim... ...bu Dünya tabii. Su Forumu'na eş zamanlı olarak... ...alternatif... ...2006'dan itibaren... Tabii. ...düzenleniyor... ...çünkü bu Dünya Su Forumu içerisinde... ...Ak ifade ettiği için... ...ettiği gibi... ...asıl aktörler... ...su şirketleri... Hmm. ...işte devlet yetkilileri... ...üst düzey yetkililer yer alıyor... ...bu Dünya Su Forumlarına katılmak... ...sıradan vatandaşların katılması... ...çok mümkün değil... E, ...Marsilya'dakinde miydi? Evet. 2012'deki 2000... Marsilya'daki. Hı hı. Giriş ücreti 700. Yani hepsine katılırsan bir hafta boyunca 700 avriyeceğiminden çıkartacaksın. Bir şey. bir, yani fiziki olarak katılmak e, zor. Aynı zamanda e, içerik olarak da e, doğru bir yerde durmadıkları için... ...alternatif organizasyonlar düzenleniyor. Evet, bu alternatif organizasyonlar da diğerleri nasıl şirketlerin ve devletlerin hı hı. forumuysa... ...bu da halkın forumu olarak aynı zamanda da anılıyor. Ee, bu dünya su forumlarında genelde şunlar konuşuluyor. Ee, hani su krizinin önündeki engelleri nasıl aşarız? Bunun tek yolu özelleştirmedir. Öyle özelleştirmenin önündeki engeller nelerdir gibi konular ele alınıyor. Ama e, alternatif dünya su forumlarında su hakkından bahsediliyor... Su hakkı için mücadele eden e, hareketler ele alınıyor. Onların temsilcileri oluyor. Aradaki fark e, aynı zamanda Nurhan senin de dediğin gibi o 700 avro. Hani halkın katılımın açık olmadığı ortada resmi Dünya Su Forum'un... Belki bir not daha ekleyebiliriz bu kısmı. Dünya Su Forumu'nun e, asıl olarak e, önüne şu e, hedefi koydu çözmek açısından. E, su varlıklar evet kirleniyor ve tükeniyor. E, bunun nedeni ise aslında suyun e, kamu e, elinde yönetilmesi bu tür sorunlara yol ha. açıyor. E, ama özel sektörün parası ve deneyimi ve özel sektörde gösterdiği başarıları bu alanında taşıyacak olursak su sorunu çözülür. Hmm. Yaklaşımını sergilemeye başladılar Böyle Başından itibaren var. Evet e, ama bu yaklaşım hmm. e, Suyu daha fazla Kullanmayı hedeflediği için Daha büyük hmm. krizlere yol açtı Evet hem su varlıkları daha çok kirlendi Daha çok kullanıldığı için Kirlendiği için onun e, temizleme Maliyeti de artık arttı Ve bu artan maliyet Vatandaşa yansıdı hmm. Daha pahalandı su e, Pek çok yerde su kesiliyor Faturalarını ödeyemeyen insanların suları kesiliyor Evet, e, bunun dışında Birleşmiş Milletler'in 2000'de milenyum e, hedefleri var. 2015 yılına kadar, şimdi 2015 yılında olduğumuz için bundan biraz hı hı. bahsetmek faydalı olur. 2015 yılına kadar Birleşmiş Milletler diyor ki, dünyada suya erişemeyen insan sayısı yarıya indirilecek. Ancak maalesef aradan geçen 15 yılın sonunda dünya nüfusunun hala dörtte biri temiz suya erişemiyor. Yine başka veriler var elimizde. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bu oran günümüzde önümüzdeki 20 sene içinde daha da artacak. Ve dünya nüfusunun yaklaşık yarısının suya erişiminde çok ciddi sıkıntılar olacak. Dünyada her 8 saniyede bir bir çocuk kirli su içtiği için yaşamını kaybediyor. Ve gezegenimizde ortaya çıkan hastalıklarında %80'i kirli su kullanımına bağlı... Kirli su tüm dünyada sıtma, AIDS, savaşlar ve trafik kazalarının toplamından çok daha fazla sayıda çocuğun ölümüne neden alıyor. Yani 2015'teki tablo budur. Evet, hedeflerine ulaşamadıklarının gün gibi ortada. Göstergesidir. Evet. Aynı zamanda dünya tatlı su havzaları büyüyen bir baskı altında, ee, dünyanın büyük bölümde yüzey ve yeraltı suları kirletilmiş durumda ve içmek Yemek yapmak ve balık tutmak için ya da beslenmek amaçlı kullanımı açısından bu sular artık güvenli değil. Ayrıca dünyanın baraj, HES, termik ve nükleer santraller gibi enerji projeleri yüzünden de gerek akarsu ve gerekse göller yüzeydeki tatlı su varlıkları, yeraltı suları daha fazla kurumakta ve kirlenmekte. Evet. Türkiye'de duruma baktığımız zaman farklı bir tablo görmüyoruz. Son 40 senede bunu defalarca programımızda dile getirdik. 40'a yakın sayıda göl kurudu. Bu yok olan sulak alanların büyüklüğü Marmara Denizi'nin kapladığı alana eş. Ve tüm bunlara rağmen Türkiye'de Ramsar koruması altında olan sulak alan sayısı hala 14. Tabii 135 tane e, bu Ramsar kapsamında olmayı hak eden sulak alan var aslında. İklim değişikliğinin de etkisiyle bu kırma hızlanıyor. Türkiye'de zaten artık kurak dönemlerde aşırı kurak dönemlerde 4-5 senede bir yaşanmaya başladı ki daha önceden geçtiğimiz yüzyılın başlarında bu 25-30 senede bir oluyordu. Iklim değişikliğine rağmen açılması planlanan 80 tane 80 civarında termik santral var ve işler daha da beter hale gelecek görünen o. Evet yani bunu da daha önceki programlarda anlatmaya çalıştık sadece iklim değişikliği açısından sorun oluşturmuyor kömürün kullanma, kullanılması aynı zamanda e, bu enerji türleri nükleer ve özellikle kömürde suyun kullanımı e, çok fazla e, ve kirletilmesi söz konusu iklim değişikliği su varlıkların azalmasına neden olurken bu tür enerjilerde daha hızlı azalan su varlıkların daha hızlı kirlenmesine neden olacak. Yani temiz su varlıkların yine evet. yok olması söz konusu. Ve başka tabii HES'ler de var. Nükleer santraller termik dışında. Bu HES'ler incecik derelere bile kuruluyor artık. Özellikle Karadeniz bölgesinden hepimizin duyduğu inşaatlar var. Bunlar sadece suyu kirletmekle kalmıyor inşaatla. Aynı zamanda suyun toprağa değmeden akmasına neden olduğu için... ...bütün bir havzanın kurumasına ve oradaki ekosistemin canlı hayatının son ermesine neden oluyor... ...yine derelerin akan suyundan faydalanan kırsal kesim e, o suya erişemediği için geçimlik tarımını yapamıyor... ...hayvanlarını sulayamıyor, içmeye su bulamıyor bazen ve köyünü kasabasını terk etmek zorunda kalıyor... ...büyük şehirlere göçüyor, işte İstanbul gibi yerlerde de insanlar e, toplanmaya başlıyor... ...şehirlerde de ayrı sorunlar ortaya çıkıyor. Ara verelim mi, devam edelim? Evet, ara verelim hem çok acı şeylerden bahsediyoruz... Hem de evet zamanı geldi diyoruz. Evet şimdi The Duchess and the Duke'tan dinliyoruz. The River. I went down to the river. I jumped and I tried. But there was nobody to see me. So I was never found. day. I went out to the desert. I laid right down and died. Wolves were hitting my fingers and the vultures were coming from my eyes. With scorpions, Silence. and I Su hakkında bu hafta 22 Mart'tan Dünya Su Günü'nden bahsediyoruz ve onunla ilgili olarak yapacağımız film festivali e, etkinliğinden bahsediyoruz. Ama önce Dünya Su Günü'nden ve e, Türkiye'nin şu anda dünyanın ve Türkiye'nin e, su karnesine bakıyoruz. Yani ne alemde su varlıkları, e, su hakkı ne durumda onlara bakıyoruz. Son olarak e, kırsaldaki durumdan bahsetmiştik. Kentlerde de başka sıkıntılar var demiştik. Evet, durumu pek parlak değil. Evet. Yani musluktan e, içme suyuna erişebildiği için kentte yaşayanlar e, şanslı görülebilir ama e, öyle değil e, hmm. durum. Hala büyük şehirlerin içerisinde bile şebeke hmm. suyuna sahip olmayan mahalleler var. Evet. Ee, bu halk sağlığı açısından e, çok büyük bir olumsuzluk oluşturduğunu hemen söyleyebiliriz. E, bundan iki hafta önce falan bir e, programda dile getirmiştik herhalde. Türkiye'de 58 şehrin su borularının Hı -hı. E, dünyada ve Türkiye'de de yasaklanan, kullanımı yasaklanan e, asbest e, adlı kanserojen maddelerden imal edilen Hı -hı. borulardan aktığından bahsetmiştik. E, bu açıdan örneğin temiz su ...meselesi şehirlerde hala çok büyük bir sorun teşkil ediyor. Evet, onun dışında tabii şebeke suyu sisteminde kayıp oranı da çok yüksek. Yüzde kırk Türkiye genelinde ki bunu zaten bakanlar açıkladı. Hani bizim uydurduğumuz bir şey değil. Yüzde kırk ne demek? Bir ülkenin sularının yarısı neredeyse borularda zaten kayboluyor demek. Evet, evet. Ee, onun dışında İstanbul, İstanbul'da yüzde yirmi sekiz olduğu söyleniyor Evet yüzde yirmi sekiz deniyor onunla da övünülüyor bir de Halbuki bu da yani yüzde yirmi beşinden daha fazla yani evet, dörtte birinden dörtte bir. fazlası yok oluyor ee, Avrupa'ya baktığımız zaman bu oran yüzde beşle on beş arasında aslında hani Hiç olmaması zaten mümkün değil de sıfır olamaz ama yüzde beşle on beş arasında değişiyor Bizimkisi yine çok yüksek evet. yani Burada hemen şeyi söyleyelim aynı zamanda bu suyu biz içemiyoruz musluklardan evet. içemiyoruz. Bu da hmm. başı başı bir sorun yani. Evet. Ee, onun dışında suyu verimli kullanma teknolojilerinden çok uzak bir durumdayız. Ee, hmm. Çamaşır makinesi, banyo, duş ve lavaboda kullanılan gri su denilen suyu kolaylıkla arıtıp tekrar kullanılabilir. Bu su kullanım miktarını azaltır. Temiz su kullanım Yarı yarıya azaltır. Evet. Bu yöntem... Hiçbir şekilde uygulanmıyor. Evet. Onun dışında yağmur suyu da neredeyse hiçbir arıtma olmadan kullanılabilecek olmasına rağmen kullanılmıyor. Olduğu gibi kentlerden kanalizasyon sistemine akıyor. Oradan da denize gidiyor. Aslında çok büyük bir kayıp bu yani. Ee, yani pek çok altyapı sorunları yüzünden suyu verimli kullanamıyoruz diyebiliriz özetle. Evet. Bu nedenle de daha fazla su talebine cevap vermek için su varlıklarının üzerinde daha büyük baskılar oluşturuyoruz. Daha fazla suya ihtiyacımız oluyor. Evet, bir, bir yandan da e, var olan sayıdaki su varlıklarının üstüne de mega projeler yapılarak bir yandan da öyle e, tarif Aha. ediliyor. Evet. E, inşaatlar çifte, kavrulmuş. Için çifte kavrulmuş lokum, <gülüyor> Türk lokumu. <gülüyor> bu suvarlıklarının hani 70 tane göl küçük göl kurutulmuştu o üçüncü hava limanı içinde evet. hatırlarsanız yani bu kadar acayip şeyler olabiliyor bu ülkede tabi suvarlıkları kullandıkça kirleniyor yine başında söylediğimiz gibi programımızın kirlendikçe temizleme maliyeti artıyor maliyet arttıkça suyun fiyatı da yükseliyor ve insanlar su faturalarını ödeyemedikleri için suları kesiliyor böylece en temel yaşam hakkı gasp edilmiş oluyor. Ee, bir yandan da şey de tabii Türkiye'de şebeke suyun içilecek lezzette ve kalitede olmaması... ...ambalajlı su sektörü gibi bir sektörün de var olmasını sağlıyor. Devam ediyor o sektör, ambalajlı su sektörü. Her yerde e, tatlı su varlıklarının üzerine e, tesisler kuruluyor. İnsanların su kullanma, canlıların su kullanma hakkı böylece gasp edilmiş oluyor. Evet. <gülüyor> Şimdi bu tablonun olumsuz kısmı ve bu olumsuz tabloya karşı dünyada gelişen bir hareket var. Dünya su gününe işte sahip çıkanlar, doğru bir perspektiften sahip çıkanlar diyelim. İnsani Hı -hı. kullanım için gerekli gereken suyun yeterli miktarda ve iyi kalitede olması şart. Bu hareket bunu savunuyor. Bu bir insan hakkıdır. Ee, i̇şte 90'lardan beri bu yaşanan olumsuzluğa, neoliberal politikalara karşı gelişen e, hareketin e, e, uğrak noktaları var. İlk tarihlerden bir tanesidir. Daha öncesinde örneğin Heslere karşı Hindistan'dır ama e, daha yaygın olarak bildiğimiz 2000'li e, yıllardan beri gelişen özellikle e, Bolivya, Kokabamba'da e, ismini çok fazla duyarız. Su savaşını verenler. Hindistan'da barajlara karşı mücadele edenler, Güney Afrika'da ön ödemeli su sayaçlarını toplayıp sokağa atanlar, İtalya'da e, refer referandumla suyun özelleştirmesine hayır diyenler. Daha çok var tabi evet. günümüzden de örnekler verirsek daha güncel. İrlanda'da su sayaçlarına hayır diyenler ki programlarımızı Hı -hı. birkaç kez hem konuk aldık hem de bu konuyu... ...kona ettik, Detroit'ta su kesintilerine hayır diyenler... ...yine Yunanistan'da bedava olan suyun hükümetin IMF'ye borçlarını ödemesi için ücretlendirilmesine karşı çıkanlar... E, ...ve buna halk referandumuyla hayır diyenler pek çok örnek var. İşte biz de e, su hakkı kampanyası olarak Dünya Su Günü'nde diş fırçalarken musluğu kapatmanın ötesinde... Hı hı. ...öyle toplumsal kolektif çözüm arayışlarını anlatan... Ee, ...bunlarla ilgili hareketleri dile getiren filmleri göstermeyi uygun bulduk. Çünkü su krizi bireylerin ufak önlemleriyle baş edilmeyecek kadar e, boyutlu büyük. ve büyük bir <gülüyor> mesele. Evet, ee, film festivali diyoruz ama film festivalimizin bir ismi var. Yaşam için Su Film Festivali diyoruz. Ee, bu sene ilk kez e, böyle bir etkinliğe soyunduk öncelikli olarak bu etkinliği kotarabilmemiz konusunda yardımcı olan çok sayıda gönüllüye teşekkür etmemiz gerekiyor sadece İstanbul'da yapılmayacak bu etkinlik 21 ve 22 Mart tarihlerinde Bursa, Lüfer ilçesi, Kırklareli Tekirdağ, Karaburun Kaynarca, İzmir Hı. Ee, gibi e, yerellerde de şehirlerde hmm. de e, gerçekleştirilecek e, bütün bu programı e, bu program içerisinde e, tek tek söyleyemeyiz ama bir tane web sitemiz var İlk önce onu söyleyelim hmm. festival.suhakki.org bu adreste e, etkinlik programı yer alıyor rahat bir biçimde ulaşılabilir ama hmm. biz İstanbul'da neler yapacağımızı anlatabiliriz Kısacacık, kısaca, ee, kısaca evet, çok az evet, gelebilmeniz kalacak. için e, özendirmeye çalışacağız size şimanda. Evet, ee, öncelikle 21 Mart Cumartesi günü Dünya Su Günü ile ilgili zaten bir e, basın açıklamamız olacak. Hı hı. Ee, onun dışında yine bir son zamanlarda çıkardığımız kitabımız İstanbul'un Su Krizi ve Kollektif Çözüm Önerileri. Bu kitabın birazcık da tanıtımı anlamına gelen e, ufak bir etkinliğimiz olacak. Kitabın yazarlarından bazıları bu etkinlikte yer alacaklar ve e, kısa sunumlar yapacaklar. Ondan sonra da zaten filmlerimiz başlıyor. Evet. Şeyi atladık söylemeyi. Bu e, filmleri nerede izleyebileceksiniz? Evet. Yaşam İçin Su Film Festivali iki gün boyunca Maya Cüneyt... ...türel sahnesinde yapılacak... E, ...çok basit bir yer... E, ...ulaşımı kolay... ...İstiklal Caddesi'nde Halep İşhan'ın... E, ...Halep Pasajı'nda... E, ...Beyoğlu Sineması'nın ikinci katında... Hı hı. ...evet filmlere şöyle bir bakacak olursak... ...çok kısa... ...isimlerini söylememiz yeterli olacak galiba... ...çünkü süremiz azalıyor... ...Dünyanın Susuzluğu diye Fransız yapımı... ...2012 yapımı bir film var... 20 ülkede çekilmiş bir film. Evet. Ee, onun dışında sonra Damnation, baraj devri diye e, barajların kalkınma ve insanın, insanın doğaya hükmünün sembolü olarak görülmesini anlatan ve buradaki problemleri dile getiren bir film var. Bu da ABD yapımı, 2014 yapımı. Hı. Türkiye'den bir film var, Akıntı'ya karşı filmi. Bu da işte e, HES projelerinin e, yerelde nasıl sorunlar e, yarattığını ve yereldeki mücadeleleri anlatan bir belgesel. Borçka, Senos, Fırtına Vadisi'nde yaşanan e, HES karşıtı mücadeleye anlatıyor bu e, belgeselde. Hı hı, o da 2012 yapımı. E, saat 6'da cumartesi günü bir panelimiz var. Büyüyen kentler, büyüyen su sorunu diye... Bu panelde de moderatör olarak Nurhan Yüce var, Melda Onur var, Eylem Tuncaylı, Özlem Işıl ve ben yer alacağım Akgün İlhan olarak Su Hakkı kampanyası adına. Sonra pazar gününe geçelim. 22 Mart pazar günü ilk kısa bir filmimiz var. Bu kirliğin gölgesinde tekstil kasabaları diye enteresan bir film. Daha sonra bir de uzun filmimiz var Havza ismi Watershed. Da... Havza e, kavramı bizim ülkede çok yabancı, evet. çok kullanılabilir bir şey değil. Ama bu e, belgeselde e, bir havzada e, farklı aktörlerin o havzadan beslenen e, farklı kesimlerin... Ee, hem çatışan sorunlarını hem de e, bu e, ortaklaşan, ortaklaşan yanlarını, yanlarını e, anlatan bir belgesel ve Havza'yı korumak için nasıl birlikte hareket etmelerini e, hareket etmeleri gerektiğine vurgu yapan bir belgesel ilginç bir Hı -hı. belgesel. Sonra e, şişelenmiş hayat diye bizim zaten e, su hakkı kampanyası olarak Türkiye'de gösterimle üstlendiğimiz. ...bir film var. Ee, o da zaten... E, ...bu büyük su şirketlerinin... ...dünyanın su varlıklarını... ...nasıl gasp ettiğini ve su hakkını... ...nasıl ihlal ettiğini anlatıyor. Sonra Habab Çeşmelerini... ...göstereceğiz. Ee, o da 2012... ...yapımı, bir yerel belgesel. Ee, bununla ilgili... ...bir programımız da olmuştu hatta. Fethi Çetin katılmıştı, Rant Vakfı'ndan. Hüzünlü bir e, belgesel bu. 1915 e, Ermeni soykırımının sonrasında e, terk edilen e, bir Ermeni köyünde yıllardan beri e, çalışmayan iki tane çok gözlükçe çeşmenin tekrar e, hayat bulmasını anlatıyor ve Hı. bir tarihe tanıklık ediyor. Evet, çok güzel bir film. Ve son olarak bizim programımız bu kadar ama yine bu ayın içerisinde %5 adlı bir fotoğraf sergisi başlayacak 25 Mart'ta Milli Resurs Galerisinde açılıyor. Murat Germen'in fotoğraflarını göreceğiz orada. Niye bunu söylüyoruz? Çünkü barajlar ve heslerin fotoğraflarını, inşaat fotoğraflarını, oradaki hareketlerin ona hissettirdiği kareleri çekmiş Murat Germen. Doğan'ın nasıl talip olduğunu anlatıyor. 4 Nisan'da da cumartesi günü saat 2'de galeride bir forum olacak. Bu barajlarla, HES'lerle ilgili olarak. Herkes davetli buna, onun da duyurusunu yapalım dedik. Evet, Yaşam İçin Su Film Festivali'nde görüşmek üzere diyelim. Açık Radyo'nun destek programında bol destekli geçmesini dileyelim. Evet, şimdilik bu kadar diyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın. Su Hakkı